İçki içilen e, odada e, namaz kılınabilir. Yani hüküm olarak e, bir odada içki içilmişse o odada namaz kılınabilir. Yani e, daha önce içki içilmiş orası terk edilmiş veya e, o odada diyelim ki e, insanlar içki içiyorlar başka namaz kılacak bir ortam bulamıyorsa yani hüküm açısından namaz kılınan yer e, temiz olduğu sürece orada namaz kılınabilir. Yani eğer daha önce içilip, içilen, içki içilen bir odayı soruyorsa burada namaz kılınabilir mi diye soruyorsa burada kılınabilir. İçki içilirken peki? İçki içilme esnasında onu soruyorsunuz. Diyelim ki başka bir yer yoksa orası bir restorandır ya da ne bileyim bir otel yeridir. Başka namaz kılacak bir yer yoktur ve sadece orası varsa namaz kıldığı yer temiz olmak kaydıyla orada kılabilir diyebilir. Ama e, tabii ki daha zaruret halinde. Daha yani. huşu ile, daha e, huzu ile, huşu ile namaz kılacağı bir ortam varken kalkıp da e, insanlar içki içtikleri esnada orada namaz kılması uygun değil. Peki hocam, teşekkür ederim. Caizdir verir. ama uygun değildir. Pekala. Yani, ya edeben evet. pek tasvip edilecek olabilir. bir şey değil.